Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yaşlı adamlara da şarkı beğendirmek zor sevgili sanatseverler. Radyo Tüzen, modern sabahlardan günaydın. Beğenmediniz mi şarkı? En popüler grup bunlar ya Şemal'da. Bayıldık, bayıldık, bayıldık. Ne oldu? Bayıldı, bayıldı. Bayıldık bayıldık, bayıldık, bayıldık, bayıldık. Neden beğenmiyoruz? Günaydın sevgili dinleyiciler öncelikle. Evet. Yağmurlu ve son derece yağmurlu. Ve son derece rutubetli. Buna yağmurlu değil, iğrençli bir hava. Zaman zaman e, sulu sepken. Bizim orada kar taneleri de vardı arada. Kartan. Hıncını alamamış bir yağış vardı. daha da yağacağım. E daha dur perşembe günü kar yağacak zaten. Muhtem sen niye bu, öyle şey yapıyorsun yani panik ya, bu yapma. Bu kar falan değil. İğrençlik gökyüzünden iğrençlik yağıyor. Aha, ama öyle olur mu ya? Artık e, şaşır mı bunları Ege? Ya. Yani bu zaten Hoka, e, hava, yani. Normal, hava durumuna. kaç yaşında adamsın yani. Hava durumuna şaşırmak ne ya? Bu, niye şaşırıyorsun Oktay Demirce'ye? Sabah ee, Twitter'da yazdım. Hakikaten at kafası yağsın bir rahat edelim. Ak lak, lak lak kafalar yağsın böyle. Yani at kafaları görelim. Başka gökyüzünden ne bekliyor? Ne kadar ne, ne kadar şeysin ya. Ha şu... Nisan ayında kar yağması vahşet değil de benim gökyüzüne at kafası yağmasını beklemem mi vahşet? Vallahi bilmiyorum Ege yani Bence Nisan'da işin... kar vahşettir. Öyle beyaz falan diye düşünme sen. Ama işte eski Nisan mı yeni Nisan mı? O ya boş ver sen bir şarkı söyle de bizim keyfimizi <gülüyor> yerine getir. Boş ver hava durumunu. Hadi bakalım bir şarkı patlat Biliyorsun böyle. hasta olduğun zaman biz senden şarkı istiyoruz ve istediğimiz şarkıda belli. Ama biraz toparladım da neyse. Telefonun başında çaresiz bekliyorum, bekliyorum. bekliyorum Hiç o kadar kısılmadı sesim ya bu Ya bir daha mi? söylesen. Ne neyi şey yapayım. Bekliyorum ama olmayacak çalmayacak biliyorum. Ay, evet, günaydın sevgili <gülüyor> Tişler. Tek vokallerde Oktay Demir Çifayı. Ben göğümüş. gripte ee... yani bu... Kış sezonunda He. yakalandığım üçüncü gripte alternatif bir tedavi denedim ve gerçekten sonuç aldım. Herkese hmm, tavsiye ediyorum. Biraz Önümüzdeki kişi için e, şeyini açıklar mısın? Hayvanlar ya? gibi yemek yemek. <gülüyor> Nasıl bir iştah var ya insanlar hastalandığı zaman iştahı i̇şte kesiyor. Galiba oradan hastalık onu şey yapıyor. O zaten iştahı kesince iyice bir bastırız diye. Alternatif tedaviler gerçekten galiba vücut alışkın olmadığı için. Evet. E, orada vücutta vücuda girmiş olan artık virüs müdür, bakteri midir? neyse i̇şte, işte. onlar. Bu pislikler de şaşırıyor. Ben de çünkü iki hafta önce e, hayvanlar gibi su içerek tedavi etmiştim kendime. Ne tip adamlarla yayın yaptığımı siz düşünün. Birisi amacını hayvanlar yiyen, an... gibi yiyor, birisi hayvanlar gibi su içiyor. Hayır, amacını aşan miktarda bir şey yapman gerekiyor. Yapman gerekiyor. Tedavi için. Kantar'ın topuzu, yani sana bakıp şey diyecekler. O Fahir ve Kantar'ın topuzunu kaçırmış. Ya, yani etrafındaki herkesin de 70 yaş üstü. Oo, fayir ben. <gülüyor> fayir ve toz duman kantaron topuzu kaçtı. Öyle öyle diyecek bir durumda şey yapman. Yalnız suyu ben aldım. Yemeği, yemeği aldım. Aldı. E bana geriye Sana ne, ne kaldı? kaldı? Vallahi hiçbir şey bırakmadınız ya. Eş, alternatif yani. abi zaten Dedim. tedavi abi dediğin alternatif olunca güzel. E tamam alternatif olunca güzel de bana bir alternatif bir şey bırakmadınız onu diyorum. Ya sen, yarın öbür gün hasta olsam? Bir şey, tek bir şey abanacaksın mesela ekmek diyeceksin. Ekmek. Günde dört ekmek yiyerek gribi yendim. Yani yemek deyince sen sanki hepsini almışsın. Sen ne yedin peki? abandım Evet saçma bir şey, şey söyledin sen yemek. nasıl yiyin ye? Ne yedin hakikaten? Et mi yedin ne Et yedin? Et yedim pizzalar yedim dükkanda. Böyle daha ver dedim her tarafından ye aksın dedim. Yağlar aktıkça sanki yağla beraber şey e, mikroplardı Peki Üzünde kendini gitti. zorladın mı? Zorladım. Yoksa canın Zorladım. istedi ve şey mi oldun? Yok canım da istedi biraz. E sen aç mısın o zamanı gel. Ya vallahi hiç hasta falan da değilmişsin ya tamamen Arkansas'da. Zaten aç. Hastalık, hastalık kisesiyle perde evet. ondan sonra da gayet güzel ham humşal olup hiçbir de yazılmamış anladığımız kadarıyla. Ay o mesela sonuncusunu yemeseydim. Evet. Hiç normal zamanda yemiyorum o sonuncuyu neyi son ne? Ee, akşam mı? yemeği yemedim. E ee, bugün de yemeyeyim diye geçiştirdiğim günlerden biri olabilir. Hayır yiyeceğim diyerek kendimi başka bir boyuta taşıdım. Ee, yemeği yiyeceğim hastalığı yeneceğim seni unutacağım. Otantik Ruh demiş ki Otantik e, e, 5-6 sene önce 23 Nisan'da kar yağmıştı. Unutmayalım. Unuturmayalım, unuturmayalım demiş. Ha. Doğru zaten günlük insanlarda yani yani Nisan... hep böyle ya, ya işte öyledir yani 23 Nisan'ın özelliği fix Nisan sokuşturmak Fiş için erken gün 7 Nisan e vallahi daha dur bismillah ya. Yeni ben nislamda. esas ağzımızı 23 Nisan'da başlayacağız. Daha tabii canım. Yani 2-3 hafta <gülüyor> var daha. Nerede? Konuşalım mı Dünler, dün neler kapatıldı? Ya, neler evet. açıldı? Kaç günde e, bir günde kaç kere açıldı kapatıldı diye. Aç kapı yapıyoruz ülke olarak ya. Valla biraz geliyor geliyor gidiyor. Twitter geldi az geldi sonra gidiyor. Hop ondan sonra YouTube'u geldi mi? Ay biraz geldi hop gidiyor. En son akşam Google. Kapanış Google sakladılar. biraz geldi gitti ama şu sabah itibariyle bakıyoruz ki Google da ayakta. Ama sansürlendi galiba. Sansür. Yani belli içerikleri paylaşmıyor gibi bir şeyle mi çözdüler? Nasıl çözdüler onu bilmiyorum. Evet öyle o. avukatı öyle söyledi. Çin'deki gibi. Yo, avukatı şey yani. demiş ben gidip yatmaya gidiyorum artık yani onu da hesabını ben, size bırakıyorum. Tabii tabii onu da söyledi yani sonuç olarak da ki hiç kimse şey yapmasın ayakta kalmaya gerek yok bu konu böyle bağlandı, şeyleri kaldırdık diye öyle bir açıklaması var. Dün zaten her tarafta da var. Kendimize şey mutlu bir internet kuruyoruz. Yani hep diyorlar diye, yerel internet, yerel Whatsapp'ımız, yerel Twitter'ımız olmadan olmaz diye yapıyoruz işte. Dünyadan habersiz. Kendi ya içinde zaten var güzel. ya, think neydi? Think global, act local. Act local. Think, think, think global, act local. Think act local <gülüyor> Think act act act global, global, global, global, global, act demiş. local Thank you please. Aa, çok değişik bir gün oldu gerçekten dün e, sabah saatlerinden itibaren. Yani tabii şey de diyenler var. Ama canım elektrikimiz var, boş boşver internet kesilse ne olur? Ha tabii canım o Başaran Bey demiş ki radyo çekmiyor arabada, havadan mıdır? Yok efendim kapanmış olabilir. Olabilir hakikaten. Evet hiç, yani hiç. çünkü biz de bilmiyoruz şu anda belki kapanmıştır. Sanki yani beyefendi her şeyi sorguluyor da radyonun radyoya ulaşamaması şey garipmiş gibi. <gülüyor> Çok Şimdi dinlemediği için ha. de rahat rahat konuşuyoruz tabii arkasından arkasında acaba ha. sen şarkı söyledin ya mi kapandı ki Telefon başında iyi söylemem lazım. Yani. Yani, bilmiyorum Gök yasaklı gökyüzünden... şeylerden biri olabilir Ege. Yasaklı at kafası yağması yasaklı bir şey mi? bak o da yasaklı olabilir. O da abi şimdi Ama yağdı demedik ki. Ya, ya yağ ya İşte tam seçim sürecinde gökten at kafası yağacak tehdidiyle ortalığı bulandırmaya çalışıyor at falan diyebiliriz. kafası dedin. At, Acaba Kantarın topuzu mu şey yaptık ya? Kan şeymiş? top. O laf mı şey oldu? O da olabilir. Ama bak bu adam çok Çünkü siyasi. Çünkü Kantarın topuzunun ilk ecelerini al. Kan top. Yani bir yerde kan toplanması pompalanması demek. Yani çok mantıklı abi. Bak şurada... Kadar... Alt kafasıyla da birleşince nereye gider? Nereye gider? Aa, Kafa nereye? Kan nereye pompa yapıyor? Kesin doğru. ondan. Alt kafası yani beyne. Zaten düşündüğün zaman her şeyin mantıklı bir açıklaması var. Façe. Façe. Faça açıldı. İlk faça açıldı. İlk YouTube açılmadı mı? Yok, i̇lk, faça. i̇lk faça açıldı. Doğru. Tamam abicim. O façanın öyle bir duruşu var. Tamam abicim. <gülüyor> Hemen kaldıralım abicim. Façe çünkü borsaya açılmış şirket. Dakikası para yani. Dakikası para sayıyor demiş ya. Ondan sonra YouTube'u... En Hı -hı. sonunda da Twitter galiba değil mi? En Twitter, da, Twitter, Twitter kademeli açıldı. Twitter yalnız ne de. kadar neşeliydi? Dün, bilmiyorum televizyonu izleme şahsız oldu mu? Ee, televizyonda herkes Twitter açılacak diyor. Herkes <gülüyor> o kadar neşeliydi ki. Böyle güzel haber vermek. Herhalde herkesi de umutlu ediyor. Açıldı açılacak. Acık sabredin diye herkes böyle sakinleşti. Dedi. Her dedi. taraf yine şey verdi. Hani şimdi... Yasaklı sitelere nasıl girebiliyoruzun bütün e, detaylı ayrıntılarını verdi. İşte kimileri dedi ki ayı ininden çıktı. E, şeye gönderme. Tunnel Bear. Ondan sonra. O da bir enteresan değil mi? Yasaklı siteye yani siteler... Yani oluyor. o Facebook'ta okey oynamak için hacker oldu ya. Analarımız, bacılarımız böyle teyzeler falan bir anda VPN'den haberdar oldular. Yarın öbürünün o teyzelerin ne yapacağını bilmiyorum ben ya. Vallahi. Hesaplarını kıracak işte okeyde bilmem ne yok. Kendi kıraçta can almak için bir şeyler yapacak. Ki onlar baya bir mesai harcıyorlar şeyin üstünde. E, façede olsun başka yerlerde olsun. vallahi ben size söyleyeyim. Yani 3. Dünya Savaşı'nı bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı <gülüyor> Teyzeler teyzelerin sinirinden çıkacak. Vallahi öyle. Teyzeler VPN kullanmamış mı? Teyzeler VPN kullanılmıyor. VPN kullanmak, VPN'i yasaktır. Çözmüşler. VPN kullanmak yasak mı yani bu suç mu? Delil mi teşkil ediyor? Gelseler mesela telefonunda VPN bulsalar. Yasak mı? Niye yasak? Savcı Bey'e anlatırsın sen. Hayır yani nedir? Sen Savcı Bey e açıkla ben bir şey demiyorum. <gülüyor> mesela ben VPN'i bu yasaklardan Aynen çok bu önce... kelimeleri kullan. <gülüyor> bazı sitelerin yabancı versiyonuna yani Türkiye'den giremediği sitelere girmek için de kullanıyordum. Mesela Amerikan e, videolarını falan. Hangi siteler falan, Amerikan videoları. falan? esas tabii pornocular buldu da. Başka o pornojiliği zaten kimse durduramaz. Yani o VPN şey gibi düşün onu. Emniyet subabı gibi. Arada VPN'i açıyorlar ki oraya enerji kanalize edilsin. Tabii o şey enerji boşalması lazım. Aynı depremde olduğu gibi o enerji aktarım olmazsa büyük çok büyük sıkıntı. Çok İsterseniz bu saatin son şarkısını dinlemeye başlayalım. Valla evet herhalde radyotu bu arada havadan yayınımız kapandı gerçekten. Çağatay Bey de aynı şeyi söylemiş. Begüm Hanım da aynı söylemiş. Açılacak açılacak. Açılır herhalde. Müjdeliyoruz açılacak. Açılır Biraz sonra ya. açılacak. Sıkıntı yapayım öyle hemen. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ne güzel söylüyor. Oo. Yürekten söylüyor Oktay. İşte yürekten söylenince söylüyor denmez Faiz. Okuyor Deniz. Okuyor Deniz. Vallahi Valla doğru söylüyorsun. 9.13 oldu saatimiz ya. Ne diyorsun? Bir arkadaş vardı. Böyle bir geliyor gidiyor. Kafasına şey mi düştü? At kafası mı düştü? Dışarıda dolaş mı dedim ona o kadar. Kafasına at kafası düşmüş olabilir ya da at düşmüş olabilir. Olabilir. Ya da yerden bir sekme durumu olabilir. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey. Ya doğrusu at kafası düşmesinden daha kötü olan tek şey var dünya üzerinde. Ne? Hatta Evren'de at düşmesi abi. At düşmesi abi evet ya. Hem o daha büyük. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok canımız yanıyor. Çok, çok canımız net. yanıyor. Çok canımız yanıyor. Haa ninenin yaşı 100. Biliyorsun geçenlerde şey oldu. Ne? E en yaşlı insan vardı ya. Ha evet ya. Ya onlarda da bir çıkıyorlar haber oluyorlar. En yaşlı insan en yaşlı insan. Hop 3 hafta sonra... Roket, roket. Hop yenisi geliyor. Ondan sonra en yaşlı insan, en yaşlı insan hop roket. Ondan sonra yeni yaşlı insan budur efendim diyerek. Vallahi ee, yani haber hakikaten olur. yani hiç o dünyanın en yaşlı ee, hanımefendinin yasını tutamadan hemen ötekinin şenlikleri başladı. Vallahi başladı. Onun da yasını tutacağız. Ne zaman tutacağız onu da bilmiyorum yani. Yani onu işte artık kimse bilmiyor fazla. Aden şey yaparız hani kaç diye yaş oktay bu arada 117 falan diye hatırlıyorum ama yanlış olmasın. 117. Şimdi bu yeni dünyanın en yaşlı insanı da 115 galiba. İyi, iyi, iyi bir rakam. Nene'nin ama bu bahsi bahsedeceğimiz başka bir başka. haber. Japonya'dan bir haber. Biliyorsunuz Japonya'nın nesi meşhurdur? Yaşlısı meşhurdur. Yaşlısı ve aynı zamanda spor beni meşhurdur. Evet. Nene'nin yaşı 100. Nine diye niye demişler onu bilmiyorum. Japonlarda nine diye bir şey yok ki. Hamma var değil mi bildiğin? Ya, hamma var tabii canım. Osaka'da mesela Osaka'nın hammaları meşhurdur diye bir şey biliyorum ben. Osaka'nın hamması Tok aman, aman. Tok Tokyo'dan sıkılan herkes emekli olduktan sonra Osaka'da Osaka gidiyorlar. Bir güzel böyle bir Biz, arsalık bir el şey, yaptırırayım falan, falan filan diye. Bizdeki muadili Osaka'nın muadili bizdeki Datça. Tabii Osaka'nın merkezinden bahsetmiyoruz biz. Osaka'nın yani biraz daha mis mesire yerlerinden. Valla Oktay yani hakikaten coğrafyamız o kadar şeydi ama gözümüzde net bir şekilde canlandırdık. Ama sonuçta Mikiya diyoruz yani. ve Japonya'daki 100 yaşındaki Mieko Nagaoka hanım ben bir rekorunu anlatmak istiyorum sana. Anlatsana sana. birazcık. Tokyoda yapılan 100-104 yaş arası serbest stil diye bir biliyorsun şey var kategori var. Böyle bir şey yok benim bildiğim bir 40 üstü veteran diye geçer. Hani en fazla bir de 60-70 arası bir şey yapılır yani 100-104 arası ne? E, valla 100-104 diye bir kategori varmış. Yalnız e, Miyeko hanım dışında. Başka kimse katılmamış bu yarışa. Niye? Efendim yok demişler. <gülüyor> Maalesef bulamadık. Bulamamışız. Niye onu bir de 104 ile sınırlamışlar onu bilmiyorum. 100 artı deseler 104'ten mesela. 104'den sonra sıkıntı oluyor. 100 plus mı? Hayır evet 100-104 demişler. Çünkü 100 yaşında kendisi. Hani 105 yaşında biri mi var acaba? 100 plus'da her şeyi seyredebilirsin değil mi? Mesela 18 plus falan diye şeyler var ya. Hani evet. uyarılar var. Tamam. 100 plus dediğin zaman... Artık yani nasıl süzgeçten eleni elin yani onları bütün dünya serbest gibi geliyor. Orada başa dönüyor olabilir. En başa dediğin? Endemedim de başa dönüyor olabilir. Yani, yani mesela 90'dan sonra tekrar e, art 18 değildir bu falan gibi bir şey oluyor. Ha, anladım anladım. Nasıl mesela dişler tekrar çıkıyor? Onu da o bir Azı rivayet dişleri. ya. Yani bilmiyorum. Çıkıyor mu? Gerçekten çıkıyor, çıkıyor mu? Çıkıyor, çıkıyor. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Ben... Bak yüz yesene. Ben görmedim ama çok çeşitli hikayeler duydum. Ha. Biliyorsun bir Osaka'nın hamması bir de Konya'da hammalar meşhurdur. O hammalardan benim bildiğim O zaman bildiğim Osaka ile Konya kardeş... Kardeş şehirdir zaten onlar. Kardeş şehirdir değil Hı -hı. mi? Çok da benzer yani. O zaman slogandır atmaya başlayalım. Osaka, Konya, kardeş... Güzel bir slogan oldu. Biraz daha üzerine. Ee, biraz ee, çalışmak lazım. Demişler. Şu rekordan bahset, bahsedeyim Hemen bahsedeyim. Serbest stilde tek başına katıldığı bu, bu serbest yarışmadan. serbest stiline ya? Yüzme mi? Yüzme evet. Ha. Yüzme, onu söylemedik mi ya? Yok söylemedik. Serbest stil deyince benim aklımda her şey serbest gibi bir şey geliyor. Ee, şöyle e, serbest dediği herhalde e, bu kategoride şey de belli değil. Kaç metre yüzüldüğü de belli değil ne kadar yüzüldüğü belli. 1 saat 15 dakika 54 saniye 39 saniyesi derecesiyle birinci oldu. Tarihe geçmiş. Rekor, rekor kırmış. Valla yani... bravo. <gülüyor> Siz neden gelmiştiniz? Sizin ne vardı pardon? Ben de program sunucularındanım. Konuğumuz vardı onunla ilgileniyordum. Aa, evet anlaşıldı Ege Bey. Konuğunuzla baya bir ilgilendiniz. 15 dakikadır konuğunuzla veya konuklarınızla ilgileniyorsunuz. Konuk veya konuklarımızla. Hakikaten ya. 82 yaşında başlamış yüzmeye. İyi bir başlangıç. röportaj yapmışlar çünkü kendisine. İyi bir başlangıç. Profesyonel yüzmeye mi? Yani daha doğrusu spor olarak yüzmeye mi yoksa yüzmeyi de 82 yaşında mı öğrenmiş? Yüzmeyi de 82 yaşında öğrenmiş. Ondan sonra öğrendikten hemen sonra zaten profesyonel olsam aslında bana rakip dayanmaz diyerek herhalde profesyonel havuza dalmış. Ben burada bir ricacı olacağım Oktay. Lafınızı bölüyorum. Ege Bey lütfen mikrofonumu, virüs, bakteri veya benzeri şeylerinizi lütfen bulaştırmayınız. O zaman siz de benim mikrofonumun biraz gain ayarlarını kısarsanız dengeli olur. İşte Türkiye'nin geldiği ortam yani, aynen, sizin, sevgili dinleyiciler. Benim kendi kişisel şu anda kullandığım mikrofondan mı Benim mikrofonumdan bahsediyorsun. Yo, gayet benim, gayet mikrofonum, benim mikrofonum, benim mikrofon diye sonuçta Bizim ee, mikrofonumuz olması gerekirken sonuçta ben şunu söyleyeyim Ege Fahir yani sonuçta hangi mikrofonu kullanırsanız kullanın ses nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Evrene. gidiyor. Evet. Doğru evet. mu? E, önce evrene sonra oradan da yansıyor de dinleyicilerimize gidiyor. Ee, 105 Evren, yıl. Evrenden sekip dinleyicilerimize mi gidiyor? Gidiyoruz derken Ege 105 yaşına kadar yüzmek istiyorum demiş. Ee, 105'te de bırakacağım. Evet. 105'te bırakacağım demiş. Ondan sonra 120'ye kadar sadece koşuyla mı ilgileneceğim demiş. Valla 2002'de falan da 50 metre sırt üstünde bronz madalyanın sahibi. 90 yaşında 800 metre serbest ee, de yine dünya rekoru var. Serbest. Nasıl, ama... nasıl yüzeceksiniz? <gülüyor> serbest. Bu bin, bir saatlik yüzmenin şeyini anlayamadım ben ama. On, ne kadar yüzmüş onu anlayamadım. Ya bir Şöyle saat yüzmüş işte. Ninenin yaşı 100 rekoru 1500. 1500 metre yüzmüş işte o kadar. Ha yok bu sayı galiba. Yani 1500 tane rekoru var gibi. Baksana manşet başlık Birinin öyle. yaşıyoruz rekoru 1500 Ama ya kafi bin... olsun diye işte ya. Rekoru 12 diyemeyeceğine göre. 100, Kafam 1500 gibi. Ama Rekor şimdi yani 1500. bir yani ninenin yaşı yüz olduğu için. Evet. Yüzü ciddi alıyorsan ki doğru olduğu için ciddi almak Sevgili zorundayız. İçler tartışmalar sürüp gideceği benzer. Ninenin ben kalbini kırmamak. Evet. Için birazdan bir konumuz olacak. Ben o esnada esnasında şöyle bir şey yapacağım. Bir şarkı. Şarkımı reklam mı çocuklar orada? Şarkı, şarkı, şarkı, şarkı. Tamam yeter abartmayın kendinize gelin psikolojinizi şey yapmayın. ha Al o zaman size en güzel şarkı. Yani şimdi size bir şarkı çalacağım. O bugüne kadar yapılmış en zirvedeki şarkı. Ondan sonra e, bir daha bir şey dinlemenize gerek kalmayacak. İşte o şarkı sizlerle. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. Radyo sabahlar devam ediyor sevgili sana severler 7 Nisan 2025 Salı sabahındayız. Saat 9.33 oldu. Macera dolu bir akşam olacak bizim için. ODTÜ'de sahnedeyiz bu gece. Espirilerimizi, şakalarımız yapacağız. Bir taraftan da rock and roll'a doyacağız. Ankara, Çünkü Ankara'nın Ankara Ankara yani müzik gecesi olduğunu. 10. buluşması. Evet, evet 10. kere. 10. defa, biz 10. defa. bizde de 3. defa geceyi sunuyoruz. Tüm dinleyicilerimizi bu geceye davet ediyoruz. Bir kez daha. Hakikaten de bir müzik ziyafeti bekliyor Ankara'ları. Yarın da dolu dolu geçirdiğimiz hayatımızın önemli günlerinden biri olacak. Birinci Ankara Komedi Festivali kapsamında If Performance oldu sahneye çıkacağız. Oradaki açık mikrofon gecesinin sunucularıyız yine. Ee, ve Ankara'da bu işi başlatanlardan görkem bu akşam ee, Belki konsere gelir, <gülüyor> belki e, yine... Bu akşam ne yapacağını bilmiyoruz bu ama ne yapacağını, yapacağını biliyoruz. Ama bu sabah bizimle birlikte onu biliyoruz. Akşamında karışmıyoruz. Görkem hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nasıl geçiyor? Macera dolu günlerin onları anlatacağız ama bu açık mikrofondan biraz bahsedelim. Sen şimdi İstanbul'dasın, İstanbul'da gerçekleştiriyorsun açık mikrofonları. Evet, evet İstanbul'da. Ama Ankara'da Murat'la beraber bu işe ilk başlayanlardansınız. Evet, Murat abi bana ilk gazı verenlerdendir. O hakikaten bayağı o biraz gazlı galiba bu işler. Abi biraz da zehir yutmak gibi bir şey böyle şuna gittikten sonra da devam mi? ediyor. Biraz baş, e, bahset bize nasıl başladı, nasıl devam etti, şu anda neler yapılıyor ve de e, biz buradan çağrı yaptık. Yarınki İF'teki açık mikrofon gecesine hikayesi olanlar şöyle çıksınlar sahnede anlatsınlar. ne ihtiyaçları var? Belki biraz da senin gazına ihtiyaçları vardır. Yarın şansını deneyecek olanların. Nasıl başladınız? Yıl Ş neydi? Durumlar neydi? Şöyle oldu. E, çok önceden zaten merak olmadan başlanacak bir şey değil. Nisan 2013'ten beri Bu işi yapıyoruz Ondan önce ben bir komedi kitabı almıştım Stand up hı hı. komedi Açtım. ilk sayfasında şey yazıyordu Şehrinizdeki komedi kulüplerine gidin hı hı. Ondan sonra Orada şansınızı deneyelim Sonra Orada Ankara'da komedi kulübü aramaya başladı İyi günler Yok, komedi var. kulübü açıldı mı acaba <gülüyor> Bakkal mı burası diye dolaştın galiba Sonra kitabı kapattım Ne yapsak ne yapsak Ya yani Bir komedi kulübü ilk meydan sahnesinde Komedi kulübü yaptık Ondan önce pek çok yerde çıktık yani pek çok meydan sahnesini bilmeyenler vardır. Eski bir sinemadır e, sinemanın özelliği de biliyorsunuz. Her de, şey meydanda olduğu. Şey Filmler gösterildi. Oldu. Filmlerin gösterildiği sinema Bir sinemaydı oradan Şimdiden sahneye üstlenedim. döndü. Şu anda meydan sahnesi yok galiba değil mi? Şu anda gerçekten bilmiyorum meydan sahnesine ne oldu ama çocuk oyunları oynanıyordu en son abi. E, ondan sonra e, işte e, pardon ondan önce pek çok rakbarda barda çıktık e, böyle meyhanede çıkan arkadaşlarla. Nasıl oldu. buluştunuz? Nasıl buluştuk? Kaç kişiydiniz ilk ekipte? İlk ekipte 3-4 kişiydik. Sonra e, duyulunca hızlı bir şekilde gerçekten ihtiyacın olduğunu falan e, hissettik. Ama herhalde en kötü göstereyim soruyorsun abi? Yok abi. Yok, yok, yok. Yok. Niye? Senin ailelerden bahsetmemize ya. Görkem'in hakkında <gülüyor> en kötü en kötü gösterim var Görkem hakkında. Sen onu anlatıp ağlayarak çıkmak en istiyorsan en iyisini anlat. En iyisi de aklındadır. <gülüyor> ee, en iyisi çok güzeldi. Çok kalabalıktı ve <gülüyor> çok gülündü. <gülüyor> Anlatmamak ya yaşamak gerekiyor. Ya bir yıl boyunca her hafta gösterinizi yaptınız. Evet evet. Tabii 2013'ten beri iki yıl boyunca her hafta şeyde yaptık. Meydan sahnesinde ondan sonra Old City'de İstanbul'da. Sen sonra İstanbul'a taşındı başka Evet, Gold evet. City Komedi Kulübü'nde yaptık. Sonra BKM Mutfak Sahnede yaptık. Sonra Hayal Kahvesi'nde yaptık. En son Babilonda yaptık. Ee, orada Roxy var, Roxy'de yapacağız. Giderek artan bir ilgi var takip ettiğim kadarıyla. Evet abi çünkü bu olması gereken bir şey. Ee, Hı -hı. Bizim de yeni keşfettiğimiz bir şey değil sadece olanı getirdik yani öyle bir şey yaptık. Peki ee, nedir tam açık mikrofonun formatı? Ee, bizim yaptığımızı söylüyorum 10 dakika çıkıyorsunuz sahneye 8 farklı kişi var Ya yani Bunlar bir ekip değil skeç grubu tiyatro grubu falan değil Hepsi... Birbirini tanımıyor da olabilir Evet tanımıyorlar zaten yeni gelenler birbirini Ya 3-4 kişi e, kesin tanımıyor oluyor e, Ondan sonra ben sunuyorum 10 dakikası var çıkan insanların 10 e, dakika bitince indiriyorum Diğerini e, sunuyorum Bağırarak mı indiriyorsun nasıl indiriyorsun e, abi Bazen çok e, Bağırmaktan çok böyle iğrenç bir sessizlik oluyor Hı hı. O işte gülünmediği zamanın hani şaka yapıyorsun iğrençsiz. Yani şeyim gösteri iyi gitmemeye başladığı anda sen müdahale ediyorsun galiba öyle mi? Aslında o biraz o insanlara bırakıyorum yani ona... Kendileri utansınlar öyle insinler diye mi? <gülüyor> Yok ya estağfurullah tabi ben de e, çok utanarak indim e... Zaten bu işin aslında o utanma dönemini atlatabilenler kalıyorlar Atlatamayanlar utançla yaşamaya, devam, yaşamaya <gülüyor> devam ediyorlar ya herhalde öyle bir şey oldu 10 dakika 10 dakika farklı tarzla espriler var Fa ya insanların anlatımı çok farklı oluyor onu biz e gördük yani Tek bir şey değilmiş. Sahne personası farklı insanlarla çok tanıştık. Hı hı. Sessizler var, işte ifadesiz komikler var. Dümdüz adam hiçbir şey demeden anlatıyor mu yarıyor yani? Ev eskiler şey der. Böyle hani Cem Yılmaz'ın bu konuda çok fazla etkisi var ya. Evet. Yeni çıkan arkadaşların tamamının da böyle ona özenme, öykünme ya da yıllarca uzun süre seyrettiği için sanki. Vallahi... Yani 20 yıl önce Cem Yılmaz çıktığında bu işin bir benzerini yapan yoktu. Ondan sonra çıkanların hepsi de aynısıydı. Yani öyle bir durum vardı. Hayır. Şimdi bu çıkan arkadaşlarda böyle bir şeye rastlıyor musunuz sıklıkla? Yani 15-20 yıl boyunca bir de YouTube yoktu tabii. Hmm. Ee, biz işte Amerikalı komedyenleri çok e, hmm. izleyerekten şey yaptık. İşte Jerry Seinfeld olsun benim en çok sevdiğim komedyen Louis C.K. Ee, tarzı bir de öyle bir şey yok yani Türkiye'de mesela yapmaya da biraz cesaret isteyen bir tarzı var. Edepsiz de bir tarzı var. Edepsiz ama kafa açan bir tarzı var aynı zamanda yani. Fikir lideri gibi. Evet. Gerçekten. Esprili ilginç. konuşan fikir. Böyle duvara gibi. asmalık lafları falan var. <gülüyor> yani böyle o zaman farklı tarzlar dediğimiz farklı komedyenlerden, farklı espri anlayışlarından beslenmiş ayrı ayrı insanlar izleme şansı oluyor insan Tabii ya yani Herkes doktorları anlatıyor ama işte <gülüyor> 8 farklı kişi çeşitli izleyebiliyorsunuz. Yani öyle bir şey var. Peki yazıyor mu genelde şu anda gençler yoksa böyle çalışma şeyi nasıl? Yani çalışma taktiği herkesin farklı mı yoksa genel böyle bir eğilim var mı? Çalışmış herkesin yani. farklı ama en genel şöyle söyleyebilirim. Yazmadan çıkınca çok e, acılı şey <gülüyor> acılı zamanlar yaşayabiliyorsunuz. E, mesela ben Beşiktaş'ta o bir vapur iskelesi var oraya hı hı. yükseltiye çıkıp denize doğru konuşmayı seviyorum. Ondan sonra onu aynı karşısında tekrar etmeyi falan hmm, değişik kafalar diyorsunuz evet, yani işte, <gülüyor> deneyi doğrusu yok yani yani Ankara'mızda tabii deniz olmaması demek ki komedi kulübü olmamasının da evet, e, sebepler, sebeplerinden abi, bir, tanesi. bir tanesi. Allah'tan yani şimdi yeni bir e, şey geliyor da onu özel bir firma olduğu için söyleyemiyoruz. Reklamları var. Marina geliyor. O marina'nın <gülüyor> gelmesiyle beraber Ankara'da komedi dünyası patlayacak. <gülüyor> patlayacak, coşacak, gidecek Evet Ankara. ya çünkü insanlar bir çıkıp e, suya karşı bunu bir haykırmak, Söylemeye haykırmak lazım. gerekmek. Evet. Sen de yani suya karşı Ankara'yı getirdin. Vah! <gülüyor> <Bahar>. Canım! <gülüyor> çok özür dileriz. Yalan bir şey gibi oldu ama çalışılmadığı için nasıl yalan oldu işte hepimiz gördük. Halbuki çalışılsa şimdi sen yurt dışı dedin Amerika dedin. Bu işin ee, daha böyle heyecan veren, en azından sana heyecan veren e, noktası. Oradan başlamış değil mi? Orada çok net bir şey var. Onların her şeyi galiba A'dan Z'ye çalışılmış ve yazılı her saniyesi. Değil mi? Yani Louis C.K. dediğin adamın ya da Zeynfeld dediğin adamın ki onlar biraz artık e, onun... A, sonra gelen nesiller de vardır eminim de komedyenlerde. Öyle bir net fark var. O örnek alınıyor mu yoksa o sahnedeki o heyecan veren kısım mı gaza getiriyor? Şöyle bir şey var stand-up sahnede yalan söyleyebilme sanatıdır gibi bir lafı vardır Ricky Jobs'un. O gerçekten setini doğru düzgün çalışıp o anda sanki aklına gelmiş gibi davrandığın zaman doğru bir stand-up yapıyorsunuz. Ama o söylediğiniz adamlar çok artık sektörleşmiş. Hı hı. Gerçekten çok büyük paralarla oynayan insanlar olduğu için izlediğiniz şovları harfi harfi ne birbirinin aynı olabiliyor. Ama daha çok işte onların böyle eski kayıtları, komedi kulüplerinde yaptıkları şeyleri gördüğünüz zaman konuyu ne kadar esretebildiklerini, aslında ne kadar, ne ya yani o konudan bir konu altından 50 farklı başlık nasıl açabildiklerini görebiliyorsunuz. Zaten komedi kulübünün de Açık mikrofonun da avantajı o. Yani kendi şovunuz değil. İstediğiniz gibi saçmalayabiliyorsunuz. Gülünmemesi de ayıp değil. Onları da orada görebiliyorsunuz. Zaten orada geliştirdikleri bir materyali. Yani spor salonu gibi orada geliştirip kendi sahnesinde anlatıyor. Aslında o bir prova sahnesi de değil de böyle bir ne bileyim sokakta maç yapıp esas maça hazırlanma gibi bir şey Ay mi oluyor? Şöyle oldu? desek madem herkes bir benzebe, bu yani bir Mar Mar Ankara Marina <gülüyor> mı diyeceksin? <gülüyor> bu bir arge çalışması arge çalışmasının sonuçlarını da son ürün olarak, son piyasaya, ürün olarak piyasaya sürüyorlar. Izleyiciye Diyebilir miyiz? Evet bence en güzel, bence değil, en güzel Yani Marina'dan daha bence güzel, daha akılda kalıcı bir benzetme olduğu ortada. Şimdi biz e, Görkem bir kez daha şeyi soralım sanırım. E, bu işe heveseden aslında gönül vermiş de demeyelim de heveseden özenen belki bir daha hiç yapmayacak insanlar yarın açık mikrofona gelmek istiyorlarsa ama yapabilir miyim edebilir miyim ay rezil olur muyum falan filan diye rezil olunuyor mu o rezil olunduğunu düşünüldüğünde o ne his, kadar sürüyor. ne kadar zamandı geçiyor. <gülüyor> geçiyor bunları eee bir Sen konuşalım. zaman içerisinde Yarın, yaşamışsındır Yarın gelecek olacak. Ben de yaşadım. E yani. biz tabii yaşadım. Rezaletin bini bir para ama rezaletin Daniskası. E, tatlı bir şey olduğu zaman da hakikaten o bütün rezaletler sanki o tatlı ana hizmet etmiş gibi unutuluyor gidiyor. Yani zaman her şeyin ilacı oluyor aslında. Onda ne seyir. kadar bir süre onu da bir alalım. Evet. Ankara seyircisi biraz zordur aslında. Oo, benim... eski tiyatrocular yubaçtı seyircisi. seyircisi ayrı ya. ya. ya. Gerçekten şöyle bir şey yaşadım. Ne güldürüyorsun kızı diye ayağa kalktı bir tane adam. Yani Ha, o açıdan zor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o açıdan zor yani. <gülüyor> İlk defa bak. Bu değicmiyorum yani. Senin kafanda farksız kızı falan. diye. Ha, yanındaki kızı güldürdüğün için. Evet, şey. kız güldüğü için adam rahatsız oldu. Ben halbuki kızı güldürmemiştim gene. Gıdıklama falan mı senin kullandığın taktik Yani böyle fiziksel temas mı vardı? <gülüyor> konuşarak yapmaya çalıştım. mı? Amin ediyorum. Ondan sonra e, ya da ne bileyim. Burada bir insan... tane şey kızları güldürmeyecek. Yarın gelecek e, şansını deneyecek olanlar. Başka ne, neyine güvensenler kaç dakikalık nasıl bir şey hazırlık yapsınlar? Deniz de yok. Yani ben çok komiyim insanlar arasında gibi düşündükleri şeyleri e, not alabilirler. Ama anı anlatmasınlar mesela. Hmm. E, daha çok konulara onların yorumu önemli oluyor. Yani bu İnsanların... aslında net bir tavsiye. Benim çok komik anılarım var. Çıkayım anlatayım derseniz. Evet Versiniz. yani o, o kadar. O... Nedir? Patlıyor mu? Yoksa? Yok arkadaş arasında aldığı reaksiyonu alamıyor. Ondan sonra. <gülüyor> Gülüm evet patlıyor. <gülüyor> Anı anlatmak çok iyi bir yol değil. Tamam başka? Tespit mi yapsınlar? Yani yaptı bir anısını çok basitleştirip hmm. onun üstünde bir sürü yorum yapabilir. İşte yani... Yürüyordum düştüm değil de yürüyordum bilmem ne gibi düştüm dediğinde işte o bilmem ne gibiye gülüyor insanlar. Hı hı. Öyle bir şeyler olabilir. Bir de orası rezil, rezil olma sahnesi gerçekten e, ayıbı yok. O Bu işin... işin tadı da oradan mı çıkıyor? Yok abi rezil olunca çıkmıyor tadı da. <gülüyor> Olmamak lazım. 12 Nisan'a kadar devam ediyor 1. Ankara Uluslararası Komedi Festivali. Ben de yarın çıkacağım sahneye. Sen İnşallah. de yarın evet, sahne alacaksın. İnşallah. Şöyle, Hadi bakalım. Şöyle bir bakalım. Şimdi bugün ee... aynı sahnede olacağız o zaman yani. Eğer bu sahneden bahsediyorsak aynı sahneden bahsediyor evet. muyuz? Birlikte yani... batacağız ya da ya birlikte, birlikte çıkacağız. <gülüyor> evet. Biletler biletikslı onu duyuralım. E, yarın Ayşan Guru da Cüneyt Gökçer sahnesinde e, bizim sunuculuğumuzda Açık Mikrofon Gecesi de If Performance Olda. Bu arada bu akşam da If Performance Oldu Alpay Erdem var. Onu da hatırlatalım dinleyicilerimize. Sen Onun şimdi yine... durduk yeri bize rakip yaratıyorsun Ege. <gülüyor> bu akşam... Her gece Çünkü... ayrı birisine gülsünler ya. Ya ayrı birisine gülsünler. Gülmeye öylesine e hasreti mi? Ama bu akşam Ankara Müzisyenleri Gecesi var. O Aa ona, ona rakip ona, tabii ona... doğru yani... olmaz. Olmaz. olmaz. Yani olur isteyen olur yani ama müzik, sen söylemiş bulundunlar Müzik sevenler e, Ankara müzisyenlerine. Gülmeye hasret. Gülmeyi, hasret. <gülüyor> müzik dinledik ama <gülüyor> gülmeye hasret izleyenler de Alpay Erdem'e gidebilirler. Mesela şey var e, Kenan Bey'den şöyle bir tweet gelmiş. Onu soralım Görkem'e. Ben çok komiyim aslında demiş. <gülüyor> ama arkadaşlar salmıyor mu demiş? Bu bir soru değil. Neler söylemek istersin? Söz hakkını cevap hakkı olduğuna inanıyorsan kullanmak ister misin? Valla güzel bir tweet olmuş. <gülüyor> Kenan yani Bey e de burada Kendi içinde ispatladı is yani. <gülüyor> e, bu da en büyük kanıt oldu. Teşekkür ediyoruz Kenan Bey'e e, diyoruz. Ve e, ankarakomedifestivali.com adresinden e, hangi etkinlikler, hangi gün, nerede, nerede? saat, kaçta ve biletleri... Kaç para? Kaç bu, para bu bunları bilgileri öğrenebilirsiniz. Ankara Komedi Festivali.com'u evet. hatırlatalım. Aynı zamanda Ankara Komedi Kulübü'nü de hatırlatalım. İnternete yazdıklarında. Komedi Ankara onların da Twitter'daki adresi. Çıkı, e, karşılarına bir şekilde ulaşabilecekleri adresler, telefonlar çıkıyor. Yarınki e, performans için, açık mikrofon gecesi için isimlerini yazdırabilirler, cesaretlerini toplayabilirler. Görkem çok teşekkürler. Yarın seni heyecanla izleyeceğiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, şarkılarla, türkülerle devam ediyoruz moder sabahlar. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler Hüzün dolu gözümüzün kenarında Bir damla yaşla gerçekleştirdiğimiz Dakikalar bunlar Ne yapalım Oktay herkesi bir kez daha bu akşam davet <gülüyor> edelim Onu yapabiliriz edelim En başka. azından onu yapabiliriz Ya başka ne yapacağız ki? Tutunabildiğimiz tek dal şu anda o değil mi Bu akşam davet edelim OTTİ'ye Eee ve Ankara müzisyenleri konseri, daha doğrusu 50 yılın caz konseri. Ee, ne olacak? 10. 10. yılda bu sene evet. 10. yılda çok anlamlı. Ha bugün işimiz var, gelemiyoruz. Ama sizi izlemek istiyorsanız o zaman yarın buyurun gelin. Yarın buyurun gelin. Yarın Biz gel aynı, aynı şeyi yapacağız. Sağdayız. Hiç şey, bağlamdan bağımsız bir şekilde nerede olsa aynısını yapıyoruz zaten. Yarın sabah, moder sabahlarda da görüşürüz, sevgili dinleyici. Hoşça kalın. Mükemmel bir gün olacak.